Allah'ı anmada gevşeklik göstermemek Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendileri Allah'a unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fasık olanların ta kendileridir. Haşr Suresi 19 İnsanın Allah'ı anmada gösterdiği gevşeklik, ona olan yakınlığını azaltır. Din ahlakını yaşamayan insanlar, Allah'ı çanmadıkları Günlerce akıllarına bile getirmedikleri için helal haram demeden günahın her türlüsünü işlemeyi, Allah'ın emirlerine riayet etmemeyi bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Müminler ise gerek sözleriyle gerekse zihinlerinden geçirdikleri düşüncelerle hayatlarının her anında Allah'ı anıp zikretmelidirler. İnsanın kimi zaman gafletle Allah'ı aklından çıkarması, imanlı bir kişinin dahi bilerek ya da bilmeyerek çeşitli hata ve günahları işlemesine sebep olabilir. Çünkü Allah'tan gafil olarak geçirilen bir süre içinde İnsanın olayları doğru algılayıp değerlendirmesinde, iyiyi kötüden ayırt etmesinde, hareket, davranış ve konuşmalarında Kur'an'ın sınırlarını gözetecek bir bilinci korumasında önemli aksaklıklar meydana gelir. Kur'an ahlakına uygun olmayan her türlü tavır bozukluğunun altında yatan neden, Allah'ı anmada gösterilen gevşekliktir. Allah'ın hükümlerine karşı duyarlılığını yitiren kişi bazen öyle olmayacak hatalar yapar ki, sonradan durumunu düzeltince bunları nasıl yaptığına kendisi de şaşırır. Bu tür olmadık hatalar Allah'ı unutmanın önemini hatırlatan uyarı ve işaretlerdir. Gafletin süresi ve derecesi arttıkça yapılan yanlışların sayısı ve büyüklüğü de artar. Allah'ı anma konusunda gösterilen gafletin sıklığı ve sürekliliği ise kişinin imanı için büyük bir tehdittir. Oysa Allah'ı her an akılda tutmak, O'nun ayetlerini tefekkür etmek, insanın aklının ve şuurunun sürekli açık olmasını sağlar. Böyle olunca da kişi Kur'an'ın emirlerine ve yasaklarına uymada büyük titizlik gösterir. Allah'ı sürekli zikreden bir insan kendi aczini daha iyi idrak eder. Hiçbir konuda kendine ait bir güce ve iradeye sahip olmadığını daha iyi fark eder. Bunun sonucu olarak Allah'a sürekli dua eder ve talep içerisinde olur. Yalnızca Allah'tan ister. Her konuda Allah'a başvurur. Kendini tamamen Allah'a teslim eder. Hiçbir konuda kendine müstakil ve bağımsız bir kişilik verip büyüklenmez. Hareketleri, davranışları, konuşmaları Allah'ın koruması altında olur. Böylece Allah ona her an nasıl ne şekilde davranması gerektiğini, en doğru hareketi, en güzel sözü ilham eder. Ona insanlar arasında yürüyeceği bir nur verir. Güzel bir ahlaka kavuşmasını sağlar. Bunun tersine insan Allah'ı anmaktan uzaklaştıkça kendi başına yapayalnız ve yardımcısız kalır. Doğru düşünebilme, doğru karar verebilme yeteneğini kaybeder. Yaptığı işler başarısız olmaya başlar. Çünkü Allah'ın yardımı, desteği olmadan hiç kimse hiçbir sorunun üstesinden gelemez. Hiçbir sorunu Allah'tan bağımsız olarak kendi gücü ve iradesiyle çözemez. Kur'an'da övülen takva sahibi bir mümin haline gelemez. Çünkü o daha başta Allah'ı unutarak en büyük hatayı yapmış ve gafillerden olmuş olur. Bir mümin için Allah'ı anmak önemli bir ibadettir. İman eden bir insan günlük hayatının hiçbir anında Allah'ı asla aklından çıkarmaz. Allah ile olan manevi bağlantısını bir an bile koparmaz. Böyle bir durumu vicdanı kabul etmez. Allah'a olan sevgisi, ve bağlılığını asla bunu yakıştıramaz. Kur'an'da bildirilen Allah'ın Hz. Musa Aleyhisselam'a olan hatırlatması şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. Ta'a suresi 42. Allah Firavun'a giderek onu hak dine davet edecek olan Hz. Musa Aleyhisselam ve kardeşi Hz. Harun Aleyhisselam'a kendisini zikretmede gevşek davranmamalarını bildirmiştir. Zira az önce anlatıldığı gibi, Onları Firavun'un karşısında asıl başarılı kılacak olan Allah'tır. Bunun yanında Allah'ı azanmak münafıkların bir özelliğidir. Bu durum Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak çok azanarlar. Nisa suresi 142 Allah'ı anmanın, iman edenlerin önemli bir ibadeti olduğu bazı ayetlerde ise şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi 45 Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152